bu çizgide olan alimlerin görüşüdür. En doğrusu budur. Ama birisi gelir der ki vallahi arkadaş ben cum benim yanımda cumhurun görüşü daha önemlidir de deriz ki Allah sana mübarek etsin efendim. Mesele yok yani yokuşa meseleyi yokuşa götürmeye gerek yok. Ve ilim öğrencisi bu seviyede olması gerekiyor. İlim ilim öğrencisi tamam mı? Bütün hizipleşmelerden, gruplardan müstakil Kur'an ve sünnete bağlı olması gerekiyor. Yani bu Taassup, taassub, olmaması gerekiyor. İlim öğrencisi özellikle özellikle yani iştihat seviyesindeyse ey nasların birbirinden ayırt edebilecek seviyedeyse kesinlikle böyle bir taassubu olmaması gerekiyor. O zaman bunların dışında bu bilinçli ilim öğrencileri dışındaki şahıslar dilediği eğer hakikaten mukallit ise, avam ise dilediği mezhebi taklit edebilir. Hiç kimse ona bir şey diyemez. Niçin? Çünkü onun ettiği imam, muteber bir imamdır. Özellikle dört mezhebin imamları. Diyor ki ben ne yapamam? Kıyas yapamam, iştihad yapamam, ayırt edemem. Ben hadisten falan anlamam. Ben Abu Hanife'ye göre amel ederiz. Deriz ki Allah sana mübarek etsin. Diğeri Şafi'ye göre Allah sana mübarek etsin. Meseleyi yokuşa götürmeye gerek yoktur. Yani Müslümanların bazı ferehi ihtilaflarda birbirlerine karşı bu gibi tam bu gibi e, bu gibi düşmanlığı birbirlerine ne yapmaması gerekiyor? Olmaması gerekiyor. Hayır, herkes istediği madem ki mukallittir, istediği gibi. Ama akide konusunda ise akide konusunda kesinlikle taklit haramdır. Peki taklit haram ise şu anda eşarilere ve maturidilere göre amel eden insanların durumu nedir? Durumu diyoruz ki eğer hakikaten heva ve heveslerine tabi değillerse ve bu ayrımı da yapamıyorlarsa ve bu gibi alimleri taklit ed ediyorlarsa öbür dünyada bunların hakkında karar han kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. O zaman Allah Celle Celaluhu karar alır. Tamam mı? Onların niyetlerini biliyor ve onların ilim seviyelerini de veyahut da e, bilgilerini de bildiği için onların hakkında Allah Celle Celaluhu karar alır. Tabii ki en doğrusu en doğrusu daha önceden söylediğimiz gibi hadis sahih ise o kişi hangi mezhebe mensup olursa olsun o hadisin sahih olduğunu duyduysa veyahut da ona önerildiyse mutlak manada sah imamının iştihadını bırakıp aleyhisselatü vesselam'ın sahih hadisine göre amel etmesi onun üzerinde vaciptir. Doğrusu budur. Ama dese ki hayır ben sizin sunduğunuz hadise ben bilmiyorum ben anlamam. Ben abu Hanife'ye göre, abu Mansur'a göre bu Hasan Eşari'ye göre deriz ki Allah sana mübarek etsin kardeş biz yine anlaşabileceğimiz yerlerde anlaşırız. Onun için Müslümanların birbirine karşı taasılı bir şekilde bazı ihtilaflardan dolayı bazı ihtilaflardan dolayı kutuplaşarak birbirlerine karşı veyahut da birbirlerin aleyhinde mücadele vermeleri gerçekten doğru değildir. Thumma qala rahimahullah yani ebn hazm لا يجتنب إلا